Gerçekler. Bu sefer başka bir yol denemeye kalktılar. Bir nefesat çıkardılar. Aziz vatanda, cennet vatanda gözleri vardı. Bizi yıkınalıydılar. Nasıl yapacaklardı? Bizi birbirimize düşürürlerse öyle yapacaklardı. Bizi içten yıkarlarsa öyle yapacaklardı. Bunun planlarını kurdular. Nasıl yaptılar biliyor musunuz? Nasıl yaptılar biliyor musunuz? Evet. Hepiniz göresin istiyorum. Evet. Adnan Kahveci'yi hatırlarınız çok. Adnan Kahveci. Gençler belki bilmiyorlardır. Çok genç, zeki, dinamik, çok kuvvetli bir siyasetçiydi. Ve yarınları parlaktı Türkiye için. Türkiye'ye çok lazım birisiydi. Fakat bir trafik kazasında öldü. Öldü mü, öldürüldü mü bir gün tarihi yazacak. kahve kahveci anlatıyor, Davos'a gitmiş bir gün, Davos, Uluslararası Toplantı. Bir Fransız geldi yanına, çok güzel Türkçe konuşuyordu. Dedi ki bir şey söyleyeceğim, buyurun, ben dedi 1980 öncesinde 70'i, 1978'i, 1979'lu yıllarda ülkemizde Çorum vilayetinde aşan olarak görev yaptım. Alevileri, Sünnilere, Sünnileri Alevilere kışkırtmaktı görevim. Daha sonra ülkeme döndüm. Fakat öğrendim ki Çorum'da ölenler olmuş. Vicdanım beni çok rahatsız ediyor. Uykularım kaçıyor. Vicdanım çok rahatsızım. Ülkenize gidemem. Sizi uygun buldum, size söylüyorum. Milletinizden özür dilerim. Böyle yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar herhalde. Sen şu partiden, sen lanca partiden. Sen şu tarikattan, sen bir tarikattan, sen şu meşhepten, sen şu mesepten, mezhep, senin kökenin şu, senin kökenin şu, bir yıldır yürek yüreğe yaşamış, birbirine öyle gelip can olmuş ki bu millet, bu milleti birbirinden ayıracak, birbirine düşman edecek, birbirini kötüleyecek, birbirinden kopacak ve geçeceklerdi. Bu cami filancıların camisi Bu cami filancıların camisi Bu cami filancıların camisi Öyle mi? Kim o Fransız? Kim o Fransız? Biz biriz. Beraberiz. Birbirimize sanacağız. Hiçbir şey bizi birbirimizden koparamaz. baba insin rica nefes of god bizi allah kardeş etmiş